Akademi'ye hoş geldiniz. Ben Mesut Varlık. Ben Gökhan Aslan. Efendim bundan zannediyorum 5 yıl kadar önce yaptığımızın evet. bir güncellenmiş <gülüyor> versiyonuyla akademi programımıza başlamış olacak. Geçtiğimiz programda bir tür girizgah yapmış idik. Evet. Gökhan'la bir besmele ortaya koymaya çalışmıştık akademi programımızla ilgili. Ve bu hafta içinde ...sürpriz bir konuğumuzun olacağını e, iletmiştik sizlere. E, şimdi o sürpriz konuğumuzun evindeki çalışma odasındayız. E, sevgili Aydın Ulur hocamızın sürpriz yanındayız. Sürpriz değilse insanın aklına Sofie Loren falan geliyor yani. <gülüyor> İşte. Falan <gülüyor> yani konu akademiye olunca... <gülüyor> <gülüyor> e, ...hatırlayanlarınız e, olacaktır diye tahmin ediyorum. E, önceki programımız İnceleyen Kültür'de bundan 4-5 sene önce... Sin'de e, Aydın hocamızla bir e, akademia yine konusu üzerine 2-3 e, programlık bir seri e, program yapmıştık. E, 20 Aralık ve bu sonraki hafta evet, evet, 2011. Yani. Evet. E, baya neredeyse 5. yıl dönümüne yaklaşıyoruz. E, ve o programda baya akademiyanın tarihi, akademi Fransızlar, işte bilimler akademileri vesaireden gelip... E, akademiyanın bugünü ve yarını üzerine konuşmuştuk ve binalı yani online olmayan, binalı yüz yapılan eğitim konusunda ne düşündüğünüz noktasında bitirmiştik. Bu online eğitim hiç kuşkusuz giderek daha yaygınlaşacak. Hiç kuşkusuz daha geniş kitlelerin eğitim erişimini mümkün kılacak. Ama her o masifikasyon, kitleselleşmede olduğu gibi içinden bir şeylerini, o eski kıymetinden bir şeylerini biraz yitirecek ama başka bir güç kazanacak. Geniş kitlelere ulaşmada. Muhtemelen o dijital teknolojinin getirdiği renklendirme, çeşitlendirebilme, kolay anlatım özelliklerini ve akılda kalma unsurlarını da içerecek. Bu bakımdan yitirdiği kadar yeni bir şeyler de kazanacak ama Eğitim dediğiniz, sadece bilgi aktarımı değil, bir birlikte düşünebilme egzersizi aynı zamanda. Feedback üzerine kurulu. Gerçi online'da da feedback var ama yani hepimiz biliyoruz ki yüz yüze ilişki olabilecek ilişkilerin en doyurucusu, en zengini. En i̇ki tarafın da daha derinlikli görüşebildiği bir ortam. O yüzden Yüz yüze eğitim devam edecek. Hiç kuşku yok bunda. Ama <gülüyor> böyle mücevher kıymetine geçecek. Diğeri daha çok aşk yüzü, hani böyle evlilik yüzükleri, yani onun gibi olacak. Herkes memnun olacak tabi. Ama birileri de çok pahalı pırlantalar takarak geziniyor. Onun gibi de yüz yüze eğitim, bir eğitim imtiyazı halinde bence devam eder. Yani yüz yüze eğitimden vazgeçmek her halde çok ileri zamanlarda mümkün olabilecek. Yani holografik durumlara geçildiği zaman <gülüyor> çoğu zaman belki yüz yüze eğitim tekrar düşünülmesi gereken bir şey olacak ama benim görebildiğim vadede yani bir 50 sene falan bu iş devam eder. yüz yüze eğitimin kıymetli olma özelliği devam eder diye bir laf söyleyip buradan şimdi yeni bir yere geçebiliriz. Ama bir yandan şunu da düşünüyorum, e, yüz yüze eğitimle uzaktan eğitim karşılaştırması yaptığımızda e, kalite farkı kaçınılmaz mı? Biri düşük, biri yukarı, biri iyi, biri kötü gibi bir şey hayır, kolaylıkla, hayır, söyleye hayır. kolaylıkla söyleyemem. Kolaylıkla ee, söyleyemem. Kolaylıkla söyleyemem ama e, öğreten ve öğrenenin bütünleştiği bir şey yüz yüzey. Yani o, o onun bence büyüsü ötekinden daha fazla olacak. Yani büyü var yüz Ya yani tabii kötüden de büyü pek olmayacak. Kötüden misal olmaz belki ama çünkü yüz yüze eğitimde de iterince kaliteye ulaşamadığımız hatta online bazı eğitim platformlarıyla karşılaştırıldığında diyelim ki MIT'nin en yani bilinenlerinden MIT'nin var karşılaştırıldığında materyal olarak e, çok daha zengin bir materyal karşılaşabiliriz evet. artı bir de e, son derece iyi eğiticilerin e, sıradan bir eğiticiye kıyasla online'da yani kötü bir, adam gibi söyleyeyim, kötü bir hoca ile yüz yüze olacağıma evet. iyi bir hocayla online ortamında olmayı 10 kere tercih edin. Şahsen. <gülüyor> <Sizin> <gülüyor> Evet, İdealliği açısından tabii. söylüyoruz. Yani, e, Hayır, mesela iyi bir hocaya sıkı şu bir yüz yüze sıkı. en iyisi. Tabii. Yani tabii. E, şu anda e, iyi bir hoca ya herkes ulaşamıyor. Hı -hı. Ama online ile birlikte bu imkan çoğalacak. Nitekim ben bile girip bir sürü online, işte, o şey ediksin şeyler. bakıyorum yani. evet. Bile derken Hı -hı. yani eğitimi bitmedi. Onun evet. Bitmedi. Yani, aldığım eğitimi Evet, dolayısıyla aslında şey gibi bir, e, kabaca bir ayrım yapabildik gibi geliyor daha başlangıçtan. Hani e, eğitim dediğimiz şey bir tür alyans ise eğer, herkesin evet bir şekilde alyans yüzüğü olacak, altın olacak, e, oyuklu olacak, gümüş olacak, bilmem ne olacak falan ama e, iyi hocalardan yüz yüze eğitim dediğimizde bazılarının pırlantası olacak. Tektaş yüzüğü olacak. Evet işte tektaş olur mu? Ya da işte neyse. Divanhanenin çivisi olacak. Ya yani böyle bir sürü pırlantanın bir arada olduğu He, yedi falan. bir yüzük olacak. Bülent Ersoy yüzüğü diye de bilinir. <gülüyor> Öyle bilir. Allah kahretsin. Diyerek konuyu parçaladı şu evet, an. <gülüyor> şu an parçaladım. Dayanamadım evet. <gülüyor> Peki şimdi nasıl evet. oraya gidilir? O gidiş <gülüyor> sürecinde ne gibi sorunlar var? herhalde girebiliriz. Evet, yani akademiyenin hep böyle bir işte, bilimle, kültür, sanatla, endüstriyle, piyasayla, iş dünyasıyla ve işte toplumla, iktidarla, ulusla ya da globalizasyonla bir sürekli olarak ilişki halinde neredeyse doğduğu zamanlardan biri ya da en azından 300-400 senedir. Doğru. Bugün bu Hı. ilişkilerde Akademiye ne durumda görüyorsunuz? Ne kadar hem kendisi doyurucu bir ilişki kurabiliyor hem karşılık verebiliyor. Ve bu bahsettiğimiz geleceği, ufku açısından... istersen en kolayından gidelim. Tamam. Küreselleşme. Şimdi evet. bilim oldu mu olasıya? Milli bir iş değil. Hı hı. Bilim bir meslek grubunun, bir konu üzerinde çalışan insanların sınır ötesi etkileşimi üzerine oturan bir Nitekim ilk bilim adını verebileceğimiz yani şeyden çıkıp e, ilim adlı e, inançların bolca yer aldığı hı hı. E, egzersizden çıkıp da aklın, deneyin devreye girdiği andan itibaren zaten küresel bir faaliyet olarak e, çıkmış. Küresellik belki bütün dünya çapında değil ama en azından mesela Avrupa'nın kendi içinde. Bilinen dünya içerisinde. Bilinen dünya içinde, e, doğu dünyasının kendi içinde, batı dünyasının kendi içinde başından itibaren bir sınırlar ötesilik taşır Bu Yeni teknolojilerle birlikte bilim bunu neredeyse sonsuza kadar götürebiliyor. Yani etkileşim e, imkanı olağanüstü çoğaldı. Kuleselleşme zaten mantığında olan bir şey. Bunu mekanizmalarına kavuştur. Bu müthiş bir imkan. Ama e, tabii gene burada mikyas ölçek meselesi geliyor. Yani ben kendi e, ilk gençliğimi hatırlarım herhangi bir makaleye uğraşma, ulaşmak o makaleyi okumaktan daha zor bir işti. Bulunamazdı, edilemezdi. Yurt dışında da o kadar kolay değildi. Çünkü çok önemli bir metin, bir makale illaki en çok her yerde bulunan dergide çıkmayabilirdi. Bir dertti bunu ulaşmak. Şimdi ise müthiş kolaylaştı. Yalnız ölçek meselesi. On binlerle sayılabilecek belli konularda metinle evet. karşı karşıyayız. Evet. Bunu ayıklamak ikinci bir dert haline geliyor. Bunun da var tabi işte Citation'da çok fazla atıfta bulunmuşluk durumu filanla ayıklama yapıyorsun ama her zamanda aynen hani otellerdeki ranking veya rating senin istediğine denk gelmeyebildiği gibi bilimsel araşmada da aramada da hani siteler arası gezinmede de herkesin beğendiği, tam da senin ihtiyacın olana denk gelmeyebiliyor. O yüzden o küreselleşmek müthiş bir imkan ve aynı zamanda da bir bela. O özelliği var. Orada demek ki popüler olanın kalitesinin o iyi olup olmadığına dair derdi, o ranking derdini burada da görüyoruz. Yani kendini koruyamıyor. Film listelerinde bile olur ya <gülüyor> en iyi 100 ama en iyi 100. Kaç yıldız almış? Peki bunu? en çok atıf yapılan makale en iyisi midir? Öyle olmak durumu da tabii ki değil. Belli da... alanlarda öyle. Evet. Yani şöyle belli <gülüyor> alanlardan kastım. Birden fazla paradigmanın olduğu alanlarda bu iş daha zor. Ama birden fazla paradigma olmayan bilim alanında ben bilmiyorum. Yani yaptığı ilk şey geliyor, hani teorik fizik geliyor. Orada bile birbiriyle çatışan en az iki tane iri paradigma var. Dolayısıyla bir paradigma içinde araştırmalarını sürdüren birisi için, öteki paradigma'nın çok fazla bir yardımı olmayabiliyor. Ee, o yüzden de hani bu seçicilik meselesi e, hala bir problem olarak karşımızda var olacak. Yani eskiden hani 50 tane arasından canını kurtarıyordun, şimdi 50 binle karşı karşıyasın. Yani, bu şöyle bir farkı... Yani, bu aversiyon şey gibi yani. Diş macunu reyonuna gittim, dişini fırçalayacağım. Ee, çok fazla diş macunu olan bir yerde ben aptallıyorum. Gerçi diş macunu uzmanı değilim. Diş macunu uzmanı olduğun zaman çok daha çabuk tabi bulursun. Ee, uzmanısı kendini zaten daha kolay hissedecek, her konunun uzmanı. Yani çünkü e, okuyor, takip ediyor, bazı adamları zaten biliyor olmanın verdiği. Elinde bir takım de, süzgeçler var, var, filtreler var. var Ama gene de yepyeni, çok parlak insanlar devreye giriyorlar. Onların çok kıymetli metinleri, makalleri, araştırmaları oluyor. İşte oralarda haksızlıklar olabilir. Peki bilgi erişimin küreselleşmesi ve nispeten bollaşması, hem bir dert hem bir e, nimet olarak bollaşması açısından me mevzu böyle. Bu küreselleşmeyle ilgili. Küreselleşmeyle ilgili. Evet. Bu erişilen bilginin e, ne derler? Şeyi sürecine geldiğimizde alımlanma ve <gülüyor> oradan yeni bir bilgi, üretim yapma sürecine geldiğimizde Geldiğimiz nasıl de, bir e, şey görüyorsunuz? Hem ülke çapında hem... Valla tabii doğa bilimlerinde daha kolay bu iş. <gülüyor> e, doğa ve uygulamalı bilimlerdir. Hele yani, özellikle mesela, <gülüyor> mühendislik biliminde daha kolay ama e, sosyal bilimlerde birazcık daha zorlaşan bir şey var. Çünkü dediğim gibi onun sosyal bilimlerin e, yerelliği biraz daha fazla. Yani e, demokrasi dediğimiz zaman e, bir Hindistan türüyle bir İngiltere türü arasında, bir İsveç türü arasında veya bir Türkiye ki kendini demokrasi diye adlandıran bir e, yönetim tarzına sahip. Farklılıklar var ama suyun yüz derecede kaynaması üzerinde çok fazla paradigmatik şey yok. Orada bile çıngar çıkıyor da <gülüyor> ama yok fazla kardeşim. O bakımdan farklı alanlarda farklı belki şeyler, duruşlar, arayışlar, sorunlarla karşılaşılacak. Zaten karşılaşılıyor. Yani o yüzden orada bir müthiş yenilik olmayacak. Aynı bildiğimiz dünya çok zenginleşmiş külfet ve nimetleriyle devam ediyor ama çok zenginleşmiş bu. O küresellik kısmı. O küreselliğin peki şeyi var mı diye düşünürsen. Kurumsal etkisi var. Bu çünkü bilginin akışı ile ilgili, bilim adamının kendi yaptığı araştırmalarla ilgili kısmını. Bunun kurumsal tarafı nasıl diye zaman, orada tabii gene bir külfet ve bir nimet ortaya çıkıyor mesela küreselleşmenin daha küçük çaplısı Avrupa'da yaşanan olan. Yani Amerikan Üniversitesi ve oradaki araştırma gücüyle baş edebilmek için Avrupa kendine bir e, yüksek eğitim alanı kurdu. Yani High Education Area diye. Ve orada da tıpkı Amerika'da nasıl bir standartizasyon varsa, format standartizasyon var. Yani falanca e, eğitim şu kadar yılda verilir ve içinde şunları şunları şunları içermesi gerekir diye bir standartlaşma var. Ve bir kredileri şu kadar kredidir diye bir şey varsa akreditasyon kurumları geldiğinde nasıl belli şeylere bakıyor idiyse ve onun o standart şeyler yok idiyse orada bir sorun gözlenmiyorsa onun gibi bir problemimiz var. Yani Avrupa yüksek eğitim alanı mesela işte İtalya'daki eğitimi başka türlü formatlamak zorunda bıraktı İtalyanlara, Almanları öyle şey yaptı. Türkiye'nin şansı vardı. Çok erkenden Amerikan sistemini benimsemişti sanıldığından çok farklı olarak. Neredeyse 60'ların başından itibaren o 4 yıllık eğitim ve çoğu son 20 yıldır kredili eğitime geçmiş üniversitemiz var. O bakımdan Türkiye daha az zorlandı, sanıldığından daha az zorlandı. Formel bakımdan. <Gülüyor> Ama bu bu formelliğin tabii bir müthiş kolaylaştırıcı ve diplomaları denkleştirici ve insanların küreselleştirme durumunda bir ülkeden farklı bir yerde de meseleyi rica edebilmesi bakımına yardımı var. Ama atipik bir, belki çok ufuk açıcı olan bir şeylerin de yeşermesini ket vuran tarafı da var. Ama bu ket vurma oranıyla ön açma oranındaki yaslarsam ön açma daha fazla. Dolayısıyla küreselleşme. orada orda çok kızıyoruz biz. Yani ben bu işi en iyi ben bilirim. Her bir hoca onu diyor. Bana niçin dayatsın akreditasyon kuruluşu, şu ders programını diye isyanlarda. Ama onu bir kötü adam dayat mı? Bir camia kendi içinde danışa görüşe optimumları yakalıyor ya da minimumları belki yakalıyor ve onu dikte ediyor herkese. Sen bunun üzerine bir şey koymayı becerebiliyorsan ne ala. Eskiden e, yani herkes kendi başına e, kendi e, şeyini düşünürken, alanının tariflemesini yaparken e, bazen eksik olan çoğu kurum olabiliyor. Şimdi ise e, birbirine biraz benzeme ile birlikte en azından aşağıdan yukarıya doğru bir çekim var. Yani aşağı kaliteden yukarıya doğru bir çekim var. Bu tabii çok farklı ve çok iyi eğitim yapanları birazcık zorluyor. Tıpkı Hollanda Avrupa Birliği'ne girdikten sonra ortalama gelirinde düşüklük gördüğü gibi. Yani Avrupa kurallarına uyarken Hollanda kendi kuralları içinde çalıştığı zamana kıyasla gelirinde düşme gözleri. Ama bu bir tane Hollanda. Diğerler için çok daha iyi oldu falan. Ama bu böyle bir metafor, böyle bir benzetme Hı. herhalde çok yanlış olmaz. Peki buna rest çeken e, ama eğitim açısından, araştırma faaliyeti açısından e, bu standartların üstünde eğitim ve araştırma yapabilen örnekler var mı? Ben bunun dışında kalıyorum ve daha iyisini vakit yapacağım diye. E, dışında bütün bütününe kalıyor ama o cenderin ötesinde o cenderin asgarilerini en azından çocukların diploma denkliğini temin için bir şeyler yapman lazım. Ondan sonra da çık çıkabilirsen üstüne. Ama çok zor şeyler üstüne çıkabilmek. Mesela Study Abroad diye bir programları var Amerika'da meseleni. İşte biz hep bir şey yapıyoruz bir meziyet olarak küresel eğitimi vurguluyoruz. ve çocuklarımız da küresel düşünme becerisi geliştirmeye çalışıyoruz, laf tabi. Ama bazı Amerikan üniversiteleri var ki çok zengin kaynaklara sahip, çocuklarını alıyorlar, bir dönem götürüyorlar, Pekin'de bir dönem okutuyorlar ee, ve kendi sistemlerini Pekin'e taşıyorlar. Kendi sistemlerini Delhi'ye taşıyorlar, kendi sistemlerini Barcelona'ya taşıyorlar. Aynı çocuk, aynı, yani bu aynı eğitimi, sosyoloji eğitimi bir dönemini Delhi'de bir döneminde Barcelona'da bir döneminde de Meksika'da yaptığı andan itibaren o küresel e, zihinsel hazırlığı çok daha farklı oluyor. Yani senin sorduğuna cevap için ben. Yani e, Hadi ben bunu oynamıyorum. Bunun üstüne veya farklısına çıkacağım demek böyle mümkün. E, ama e, mesela atıyorum artık Maşikago Üniversitesi geliyor birazcık iyi bildiğim diye. E, o zaten verilmesi gereken periştahını veriyor. Üstüne de bu numarayı çekiyor. Yani Avrupa Üniversitesi arasında bu kadar sıkı bir küreselleşme zeminleri sunabilen çok az. Hatta yok. Yani, ama çıktım ben bu işten e, kurumsal olarak. E, bildiğimi yapacağım diyen mümkün değil çünkü bu bir kolektif camiye. Bir, bir bilim insanı çıkabilir. Yani sizin paradigmalarınız bana yetmedi. Ben e, bambaşka bir yerden bu konuya saldıracağım ve e, aşıcıyım mevcut bilgi şeyini diyebilir. Ama kurumsal anlamda 80 tane bağlantılarınız ve 80 tane üstünüzde mükellefiyet olması dolayısıyla çocuk yetiştirilme, ve denkliği, mesleki akreditasyonlar filan öyle dışına çekmek pek mümkün değil. Bence doğru dahi değil. Ama bir bilim insanının herhangi bir cendereyle kendini mukayyet, yani kayıt altında hissetmesi müthiş bir yanlış olur. Peki programımızın son iki dakikasında e, sıcak bir güncel e, yanlış ya da doğru bilmiyorum e, bilmiyorum dedim gazeteci açısından bilmiyorum diye söylüyorum e, biliyorsunuz işte Boğaziçi Üniversitesi'nde bir e, rektör seçimleri konusunda ki kanun hükmünde kararnameye karşı e, protestolar yapıldı onun etrafında bir takım tartışmalar dönüyor e, hani o, o konuyu görmeden programı kapatıyor olmayalım. Siz de bir eski rektör ve hali hazırda bir dekan olarak işin masanın o tarafında da alan biri olarak. Şimdi bir rektör seçimi hikayesi var bir de şu andaki rektörün atanmaması meselesi. Evet. Tamam yani üniversiteler aslında bir makinedir o makine kendi kendine çalışır ama bir rektör hala sistemlerin Türkiye'deki gibi çok da oturmadığı bir yerde insani unsurun çok daha fazla önemi oluyor rektörsüz atanmamış bir üniversitenin bir, moralinin düşük olacağı, aklının karışık olacağı, iki, bir sürü kararın alınmasında tekleme olacağı çok açık. Boğaziçi gibi çok iri bir ve çok verimli, son derece değerli bir kurumun böyle bir üst yönetim boşluğunda bırakılmasının hiç doğru bunda. Boğaziçi'nin dünyada ve Türkiye'de çok önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. O yerin hakkıyla doldurmasının, engellenmesinin kendi ayağına bu ülkenin kurşun sıkması olduğunu düşünüyorum. Bu bir. İkincisi rektör seçimine bakılır. Rektör nasıl seçilir da benim çok da fazla böyle bir keskin görüşüm yok. Seçimle gelme hikayesinin doğurduğu devlet üniversitelerinde bir sürü sorun var. Ben şeyi hatırlamıyorum yan yana eski ve yeni rektörün fotoğraf çektirdiği çok ender rastlandığını biliyorum. O yüzden seçimin şu andakinden farklı bir şekilde olmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Benim kafamdaki model bir Amerikan sistemini andıran bir search komitesinin oluşması, bir arama komitesinin oluşması. O arama komitesinde değişik paydaşların yer alması, Değişik paydaşlar kastım, mezunlar, öğrenciler, akademisyenler ve e, tabii kamu kaynaklarını kullandığı için de kamuyu temsil eden birilerinin daha olması lazım. Muhtemelen de e, bu çocukların içine girecekleri e, dünyadan da, yani iş dünyasından da temsilciler olabilir. Bu geniş bir komite olup e, tamamiyle bağımsız e, adayları kendilerinin e, seçmesini, Ondan sonra Bu da, komite her üniversitenin kendi müstakil kendi komitesi ağabeyi. olacak müstakil değil mi? Ha, bütün yani. ülke için bir komiteden bahsetmiyoruz. Komitesi. Ondan sonra da belki ona için kamu üniversitelerinde yani devlet üniversitelerinde bir yere gidebilir. Ama mutlaka böyle bir search komitenin, ciddi okurumu tanıyan, okurumu benimsemiş olanların yapacağı bir seçimin pek okurumu yakından tanımayan bir üst otorite tarafından atanmasının Verimsizlik doğuracağını düşünüyorum. Zaten vakıflarda başka bir durum var vakıf üniversitesinde. Vakıf üniversitesinde müteveilliği öneriyordu. YÖK sadece parafe ediyordu yani okey diyordu, ve bitiyordu. Şimdi Cumhurbaşkanı'na çıkıyor. YÖK de zaten bir kamu otoritesi. Yani arada çok büyük şey yok. Şimdi yalnız benim bildiğim, yani çok da dikkatli okumadım ama vakıflarda Cumhurbaşkanı kafadan kendisi atamıyor. Yeni uygulamada, anladığım kadarıyla, yine mütevelliğinden öneri gidiyor, öyle atılıyor. Evet. Ee, tabii orada bir problem var, yani siz parayı vakfetmişsiniz ee, ve kendinizin kafasında bir takım e, özlemleriniz var. Ee, mesela diyelim ki çocuğunuz e, çok e, zor bir hastalıktan mağlup ve tıp ağırlıklı olsun istemişsiniz üniversiteniz o şekilde belirleme hakkınız olduğunu sanıyorum. Yani o kadar ciddi ciddi bir servetleri koymuşsunuz. Bu ciddi üniversiteler için şey söylüyorum. Yani burkatçılar değil. Hı hı. O durumda sizin üniversitenizin bu imkanlarını kimin yöneteceğine, kendinizin karar vermesi vakıf yönetimi olarak bana daha rol geliyor. Ama kamu üniversitesinde dediğim gibi farklı bir durum var orada diye düşünüyorum. Yani. Bakalım bu KYK belki gelip geçecek, belki sürecek. Önümüzde herhalde göreceğiz evet, nasıl bir evet. seçim sistemi, topluluk. Evet. ilgili de küçük bir not. Ya KHK hikayesi, KHK olağanüstü hal sırasındaki durumlara e, evet. müdahalelik olarak çıkar. Yani e, o sırada çıkan e, kararnameler veya e, kararlar ilani nihai devam edecek. Ne demesiniz evet. olağanüstü hal Hı -hı. bittiğinde artık onun bunun e, durması lazım. Öyle yapılmayacağı anlaşılıyor. E, bunun çok doğru olmadığını, hatta ülkeyi sakatlayacağını düşünüyorum. Evet, e, bu programda pek müziğe pek, e, vaktimiz evet, kalamadı kalamadım. konuların genişliği nedeniyle. Ama anlaşılan o ki önümüzdeki programda da yine Aydın Hocamızla bu e, mevzuların derununa e, girmeye devam edeceğiz. Bu haftalık bizden bu kadar. Ben Mesut ben Aslan.